وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا مِنَ الشَّهِد۪ينَ الشَّاكِر۪ينَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye, yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü khatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. <gülüyor> Muhterem cemaat-i müslümin ihvan-i din Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh hazretlerine nihayetsiz şükürler olsun bizi maddi nimetleriyle süslediği gibi manevi nimetlerinin en büyüğü olan iman şerefiyle bizleri şereflendirdi Elhamdülillah Rabbim iman şerefiyle şereflendirdikten sonra kendisini ve Kur'an'ını kitabını sevdirdi böyle bir saatte Herkesin istirahatte olduğu, uykuda olduğu, yorganla yatak arasında mücadele verdiği, istirahat ettiği bir saatte bizi kendi aşkı uğrunda, kendi kitabullahı ve dini uğrunda kaldırttı, kendi evlerinden bir evde topladı. Bu tesadüf değildir, rastgele bir şey değildir. Buraya topladığına göre bir şeyler verecek demektir bu. Mevla Celle Hazretleri ile aramızdaki var olması gereken sevgi, muhabbet ve ilginin varlığının bir delilidir. Bu saatte, istirahat saatinde kendi evlerinden bir evde toplanabilmek. Bunun için uykuyu, istirahatı reddederek, ondan feragat ederek, tatlı bir uykuyu veya tatlı bir istirahatı terk ederek böyle bir yere uzaktan yakından gelmek, bir gayreti diniyedir. Mevla Celle ve Aleyh Hazretleri'nin bizi sevdiğinin delilidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki اِذَا اَحَبَّ Allahu عَبْدًا اِسْتَعْمَلَهُ Allah Celle ve Alâ Hazretleri bir kulunu sevdiği zaman onu değerlendirir. Ya Resulallah nasıl değerlendirir soruyorlar. <gülüyor> Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onu hayırlı işlere muvaffak kılar buyuruyorlar. Dolayısıyla bir insanın iman sahibi olması onun için çok büyük bir nimettir. Dinicili islamı yaşama gayreti içerisinde olması ayrı bir nimettir. Bir insan içerisinde vaaz, sohbet, dinleme, sevgisi bu konuda fedakarlık, feragat yapabilmesi o müminin kemalata talip olduğunun yani iyi bir mümin, iyi bir müslüman olma yolunda gayret içerisinde oluşunun bir delilidir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizleri bu yolda daim ve kaim eylesin. Allah. Kıymetli müminler, <gülüyor> bu, sahabe-i kiram rızvanullahi aleyhim ecmainin adeti idi. Hatta, onlar birbirini gördükleri zaman, teâl nü'min saaten derlermiş. Yani, bir arkadaşını, bir kardeşini gördüğünde, sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den benden farklı şeyler duymuş olabilirsin. Ben de senden farklı şeyler duymuş olabilirim. Sen fazla ayet, benden farklı ayetlerde de ezberlemiş olabilirsin. Ben de senden farklı ayetler ezberlemiş olabilirim. Gel şöyle bir kenara oturalım. Sen bildiklerini bana, ben de bildiklerimi sana aktaralım. Senin bildiklerinden ben etkileneyim, benim bildiklerimden de sen etkilen. Dolayısıyla İslam dini hayatımıza şekil vermek için geldiğine göre benim hayatım da buna göre şekillensin, senin hayatın da buna göre şekillensin diye onların adeti bir araya geldiklerinde, birbirlerini gördüklerinde, gel bir köşeye oturalım, bir kenara çekilelim, bir saat iman müzakeresi yapalım derlerdi. Yani sohbet, müzakere, din müzakeresi, ayet, hadis müzakeresi, aleyhissalatü vesselam Efendimizin aşıklarının, arkadaşlarının, o sahabe-i kiramın en güzel adetlerinden birisi idi. Onlar her gün sohbet dinleme şansına sahip idiler. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i her gün dinleme şansına sahip idiler. O şerefle şereflenmişlerdi. Ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in dizinin dibinden ayrılmayan insanları devamlı görüyorlardı. Onlardan bir şeyler öğreniyorlardı. Bizim bu asırda, bu devirde teknolojinin çoğaldığı, dünyanın hızlı yürüdüğü, gelişmelerin insanlar açısından, açısından takibi zor hale geldiği daha doğrusu insanların dünyaca, dünyacılaştığı bir dönemde herkes mıngır tıngır peşine düşünce herkes kendi istikbali peşine düşünce din müzakeresi meselesi adeta raflara kalkmıştır. Yaşlılarımız çok iyi hatırlarlar bilirler. Önceden mesela 8 kişilik bir ailede bir erkek çalışırdı. İki kişi çalışırdı, bu sekiz kişilik ailenin, on kişilik ailenin efendim nafakasını temin ederdi. Şimdi evde iki kişi var, bay bayan, hanımefendi, beyefendi, ikisi de çalışıyor. İkisi çalışıyor, yine hayat şartlarından memnun değillerdir, çok zor yürüyoruz diyorlar. el -insaf, iki kişi çalışıyor, iki kişi de çalışmaya kendisini mahkum görüyor, çalışmalıyız. Eğer ikimiz çalışamazsak geçinemeyiz diye düşünüyorlar. Şimdi çocuklar yaz mevsiminde okullar bittikten sonra camiye gelmesi gereken ve dinini öğrenmesi gereken yavrular bir kısmı annesi ve babası tarafından işe veriliyor. Bu arada iki aylık, üç aylık dönemde çocuk bir şeyler öğrensin, eve bir şeyler getirsin, bir sana öğrenmiş olsun diyor. Din meselesi rafa kalkmış, yeter ki dünyasını öğrensin, para getirsin. Yani insanlar dünyacılaştığı zaman, çok çalıştıkları zaman çok para kazanmış olmuyorlar aslında. Neden bir evde eğer iki kişi varsa, ikisi de çalışıyorsa, ikisi de maaşlı insan ise niye bunların ekonomik sıkıntısı olsun ki? Niye hala bunlarda ekonomik sıkıntı vardır? Demek ki çok çalışmakla bu iş olmuyor. Kadını çalıştırdığın zaman, evdeki kadının çalıştığı zaman o kadının çalıştığından eve çok fazla bereket geleceğini zannetme. Çünkü Allah Celle Celaluhu kadın çalışsın eve para getirsin demedi. Onu sen kendin söyledin. Onu sen kendin tercih ettin veya kendisi tercih etmiştir. Halbuki kadının erkekler arasına gitmesi, çalışması, para kazanması, eve para getirmesi Allah Celle Celaluhu tarafından kanun ilahi ilahide yer almamış bir durumdur. Dolayısıyla bir aile düşünün ki üç kişi beş kişidir. Karı koca çalışıyorlar, küçük de çocuklar vardır. Bunların evine iki tane maaş geliyordur. Bir başka aile düşünün yine üç beş kişidir. Sadece erkek çalışıyordur. Ee, ama harama helale dikkat ediyorlardım. Eve bir maaş geliyordun. O bir maaşlı ev, iki maaşlı evden, öbür türlü iki maaşlı evden çok daha bereketlidir. Bereketlidir diyorum. Ve daha da huzurludur. Olay bundan ibarettir. Bereketi verecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Huzuru da verecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Çok parada bereket olmazsa, az olup bereketli olanın işini kesinlikle görmez. Şuradan geçtik. Yani, İnsanlar şimdi hep para, para para para peşinde dolaşıyorlar. Dünya o noktaya getirdi insanları. Avrupa'da 18 yaşını geçmiş her çocuk ya okuyordur ya çalışıyordur. Dolayısıyla aile bireyleri 18 yaşından yukarı bütün aile bireyleri annesiyle babasıyla evladıyla kızıyla erkeğiyle hepsi çalışıyordur. Hepsi para kazanma peşindedirler. Yani dünyaya tapıyorlar. Dünyaya tapılıyor. Huzur ve mutluluk var mıdır? Hayır huzur ve mutluluk yoktur. Bizim sahip olduğumuz Türk Milleti olarak Müslümanlar olarak bizim sahip olduğumuz huzuru ve mutluluğu kesinlikle bizden çok daha zengin olan oradaki aileler asla yakalayamazlar. Çünkü huzur ve mutluluk sadece mıngrlatıngrla para parayla olmuyor ki <gülüyor> huzur ve mutluluk mutlaka dinici İslam'ın hayata inançası ile oluyor. Cuma sohbetinde anlatmıştım bir kardeşimizden bu konudaki bir araştırmacıdan dinlemiştik. Ali isminde birisi master yapmak için Amerika'ya gidiyor. Orada bir evde kalıyor, kiralık bir evde kalıyor. Onlar da öyle farklı bir şeymiş herhalde. Kaldığı evde yaşlı bir ev sahibi kadın da var, 80'lik. 80 yaşında, mütecavize. 6 <gülüyor> ay falan kaldıktan sonra bakıyor ki gelen yok, giden yok, kadını arayan soran yok. Demiş ki yaşlı kadına, işte demiş sen 80 yaşındasın Senin çocuğun mucuğun falan yok mu Var demiş şu kadar çocuğun var demiş İşte şu kadar kızım var şu kadar oğlum var demiş Ama demiş ben 6 aydır buradayım Hiçbirisinin seni gelip ziyaret ettiğini görmedim Evlat demiş Bizde demiş 18 yaşında çocuk geldiği zaman Efendim pılını pırtısını alır Artık o müstakildir bağımsızdır O kendi kendine çalışır Kız olsun erkek olsun anneden babadan ayrılır Bizde hayat standartları böyledir Hayat şekli böyledir ama olur mu demiş, benim de annem var demiş 80 yaşında. Ben annemi severim, hizmetini yaparım, yanımda saklarım, ayağını öperim, elini öperim, ne derse baş üstüne derim. Benim annem her şeyimdir demiş. Demiş ki, Ali demiş sus sus demiş anlatma bunu. Bir şeyler olmaya başladı bana demiş. Yani İslam'daki bu güzelliği ilk duymuş kadıncağız. İlk duyar duymaz şimdi hemen aklına evladı yanına gelmiş olsa, kızı yanına gelmiş olsa anneciğim dese, baba efendim yaşlı babasına babacığım dese, oğlu gelse anneciğim dese, haline hatırını sorsa, bir takım ihtiyaçlarını gidermiş olsa, o nasıl bir mutluluk olabileceğini böyle hayalinde canlandırmış, sus Ali demiş, sus demiş, sus, demiş kafamı karıştırıyorsun. Yani biraz daha devam edersen ben de İslam'ı seçmem lazımdır. Demek istemiştir. Yani onun için bizim sahip olduğumuz mutluluğu onlar yakalayamazlar. Mutluluk parada değildir. Mutluluk Efendim kalp huzuru demektir ki Ela bidikrillahi tatmainnul kulub Ancak Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur, huzur bulur. Biz kendimiz deneyelim, bir gün Allah'ı çok zikredelim. Görün ki Allah'ı çok zikrettiğimiz gün daha mutluyuz, daha huzurluyuz. Yani huzuru verecek olan Allah'tır ya Celle Celaluhu. Ela dikkat edin. Bidikrillahi, yalnız ve yalnız Allah'ın zikriyle tatmainnul kulub, kalpler mutmain olur. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir insan yatağına yatarken şeytan onun kafasının üzerine boyunun üzerine üç tane düğüm atar haydi aleyki leylun tavilun farkudi gecen uzun olsun uyu da uyu der eğer insan uyanır da Allah'ı zikrederse o düğümlerden birisi çözülür eğer kalkıp abdest alırsa ikincisi çözülür namaz kılarsa üçüncüsü çözülür o insan çok huzurlu olarak sabahlar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Nefsi. Tertemiz olarak sabahlar. İki şey bakın. Bir, çok huzurlu olarak sabahlar. Neşitan. Bir de tayyiben nefsi. Tertemiz olarak sabahlar. Zinde sabahlar. Tertemiz olarak sabahlar. Huzurlu olarak sabahlar. Bakın gece kalkıp, abdest alıp, iki rekat namaz kılmak, Ya Rabbi Ya Rabbi deyip, Cenab-ı Hakk'a yalvarmak insana neyi kazandırıyor? Huzur ve mutluluk içerisinde sabahlamasını, yatağından kalkmasını, bir de tertemiz olarak kalkmasını sağlamış oluyor. Bir abdest, iki rekat namaz. Eğer böyle olmazsa, yani gece kalkıp abdest alıp namaz kılmak suretiyle kafasında şeytanın düğümlediği düğümleri çözmezse, o zaman fe Habiten nefsi, tembel, mıymıntı ve pis nefisli olarak, yani üzerindeki günah kirleri hala üzerinde olduğu halde sabahlamış olur. Bir zinde olarak sabahlamaz, yani o gece kalkmamak gününe tesir eder. Kalkmak ise, müspet tesir eder, kalkmamak menfi olarak tesir eder. Bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Yani gecenin içerisinde abdest alıp, namaz kılmak, Allah'ı zikretmek ne kadar sürer? Diyelim ki beş dakika sürsün O beş dakika ne yapıyor? İnsanı tertemiz yapıyor. Sadece tertemiz yapmakla kalmıyor. Neşitan, neşeli, huzurlu, zinde bir şekilde bir gün geçirmesine sebep oluyor. Onun için huzur ve mutluluk nerededir? <gülüyor> Ela bi zikrillahi tatmeinnul Dikkat edin, agah olun. Ancak ve ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Öyleyse <gülüyor> zikrin başı olan kelime-i şehadetten bir tane söyleyelim. Eşhelü en la ilahe illallah ve eşhelü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. <gülüyor> Cenab-ı Celle Celaluhu, her birimizi bu kelime-i şehadet ehlinden ve kelime-i şehadetten ayırmasın. <gülüyor> Fıymetli müminler okuduğumuz ayeti kelimeler Neml suresi. Neml karınca demektir. Karınca suresi mi olur? Elbette karıncanın bizim bilmediğimiz, aklımıza hayalimize gelmeyen bir kıssası burada anlatılmaktadır. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bir kıssası burada anlatılmaktadır. Dolayısıyla bundan dolayı bu süreye Neml suresi denmiştir. Ancak o karınca ile ilgili kıssayı biz geride okumuştuk. Daha önceki namazlarımızı okumuştuk. Bugün sabah okuduğumuz sürenin son bölümüydü. Bu son bölümünden bazı ayetlere, mana vermek suretiyle beraber müzakere etmiş olacağız. En, en güzel müzakere budur. Hiçbir kanalın ama hiçbir kanalın verdiği haberler bu kadar ciddi olamaz. Çünkü bu haberler Allah'ın verdiği haberlerdir. Bir de şunu hatırlatayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala'dan aldığı ayetleri bize intikal ettirme görevinin yanında bir de ayetleri açıklama görevi vardır. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz, peygamberler iştihad ederler mi? Ederler. Kendi iştihadı da vardır. Müştehitlerin iştihadı olduğu gibi peygamberin de iştihadı vardır. Ancak ölüm ve ötesiyle ilgili bilgilerin tamamı sem'iyattır. Ne demek sem'iyattır? Ölüm ve ötesiyle ilgili kabirde, mahşerde neler olacağı, neler olmayacağı konusunda hiçbir müştehit iştihad edemez. Hiçbir peygamber de iştihad edemez. Normalde peygamberlerin de iştihadı vardır. Büyük alimlerin, müştehitlerin de o peygamberin izinden yürüyüp onun dinini çok iyi kavrayan insanların da iştihadı vardır. Ama iştihadın ilgilenemediği bir saha var. Nedir o? Ölümden sonrasıyla ilgili iştihad olmaz. İştihad demek amellerde olur. Haramda, helalde, bu gibi görevlerde şu şu haramdır, şu helaldir, şu farzdır, şu vaciptir, şu sünnettir, caizdir, değildir. Bu gibi konularda iştihad olur. Ama ölümden sonrası ile ilgili, ebedi hayatımızla ilgili olaylarda ise iştihat olmaz. Orası ihtilaf alanı değildir. İştihadın olduğu yerde ihtilaf da vardır, olabilir. Ama <gülüyor> ölümden sonrası ile ilgili konularda ihtilaf söz konusu olamaz. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deccal ile ilgili kıyamet alameti olarak bir haber veriyor. Müştihitler. Bu deccal ile ilgili olan haberi değiştiremezler ki. Çünkü bu olacak olan bir olayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz önceden bize haber vermiş oluyor. Ki her peygamber ümmetine zaten haber vermişti. Münker ve nekir melekleri var mıdır yok mudur? Sen istediğin kadar efendim bunu tartış da dur. Senin benim tartışmamla Münker ve nekir melekleri kaçacak değil ya. Allah Celle Cilaluhu Münker ve nekir melekleri gönderiyorsa gönderiyordu. Bazlar kalkıp diyebilir ki Münker ve nekir diye bir şey yoktur. Efendim bunu iddia edebilirler. Ama bu iddia sadece iki dudağı arasında kalır. Gerçekte böyle değildir. Hatta kitaplarda peygamberlere de münker ve nekir melekleri soru sorar mı sormaz mı? Çocuklara soru sorar mı sormaz mı? Yer yani münker ve nekir melekleri yüzde yüz var zaten. Bunda ihtilaf yok da. Acaba bunun kapsamı alanına çocuklar girer mi girmez mi? Peygamberler girer mi girmez mi? Tartışılan burası. En azından bu tartışma bize neyi gösterir? Alimler arasındaki bu tartışma neyi gösterir? Münker ve nekir melekleri mükellef olarak ölen bütün insanlara mutlaka hesap soracaklardır. Bu kanunu ilahidir. İyilerin iyiliği netleşecektir. Kötülerinde kötülüğü orada netleşecektir. Efendim Allah Celle Celaluhu bilmiyor mu da münker ve nekir meleklerini hesaba gönderiyor denebilir. Peki Allah Celle Celaluhu yarın ahirette niye amel defterlerini getiriyor kendisi bilmiyor muydu niye yerleri şahit tutuyor kendisi bilmiyor muydu niye insan elini ayağını kendi vücudunu şahit tutuyor kendisi bilmiyor muydu elbette Allah Celle Celaluhu kendisi biliyor ama kendi bilgisiyle beraber iktifa etmiyor ey insan itiraz mı ediyorsun al amel defterini gör bakalım İşte amel defterine itiraz mı ediyorsun ağzına mühür vurayım ellerini ayaklarını konuşsun sen dinle bakayım diyecektir dolayısıyla bu kanun-ı ilahidir bu mutlaka gerçekleşecektir. Münker ve Nekir şu hali vardır. Kıyametle ilgili, ölümden sonrası ile ilgili haberlere dinimizde sema'iyyat denir. Sema'iyyat demek Allah ve Resulünden işiterek kabul etmek ve teslim olmak mecburiyetinde olduğumuz şeyler demektir. İhtihadın girmediği, müftehitlerin ihtihad edemeyeceği alan demektir. Yani Aleyhisselatü Vesselam efendimiz ölüm veya Cenab-ı Hak Celle ölümden sonrası ile ilgili bir haberi verdiği zaman Artık bu tartışılmaz. Olduğu şekliyle beraber kabul edilir. Anlatıldığı şekliyle kabul edilir. Bir de şunu kesin olarak ifade edeyim. Kabirle ilgili, kabir alemiyle ilgili, mahşerle ilgili ne anlatıldıysa, Kur'an'da ve sünnette ne anlatıldıysa, hilafsız, şeksiz ve şübesiz aynen öyle gerçekleşecektir. Hiç bunda zerre kadar şübeniz olmasın. Çünkü haberi veren, Kainatın sahibi olan Allah'tır Celle Celle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberler bu konuda ayet olarak kendilerine intikal etmeyen yüce Rabbimizin kitap olarak, kitapta ayet olarak kendilerine intikal ettirmediği halde kendilerinin kıyametle ilgili söylediği haberleri de kendi kafalarından söyleyemezler. Vema yantiku ani'l heva in huve illa vahyun yuha. Peygamber hiçbir zaman kendi havasından, kendi kafasından konuşamaz. Mutlaka Allah tarafından ona vahyedilmiştir. Ya melekle vahyeder veya cenab kendisi başka şekilde vahyeder. Mutlaka peygamberin iki dudağı arasından çıkan bu gibi ifadeler ilahidir. Onların ilim kaynağı ilahidir. Yani Allah ona öğretiyor, o da bize öğretiyor. Allah Celle Celalü peygamberlere öğretiyor, peygamberler de bizlere öğretiyorlar. Gelelim şimdi ayeti kerimemize. <gülüyor> Estaizu billah, bismillah. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّرِ Kullarım, bu Kur'an haberidir kıymetli dostlar. İlahi haberdir bu, her birimizi bakın ne kadar ilgilendirir. Kullarım, وَيَوْمَ Öyle bir günü düşünün ki, يُنْفَخُ فِي السُّرِ üflenecek. Sur diye bir şey vardır, Sura üflenecek. Sura üflendiği zaman ne olacak? فَفَزِعَ مَنْ فِي ve وَمَنْ فِي الْاَرْضِ yerde ve göklerde olan herkesin ödü patlayacak. İlla men Allah. Allah'ın dilediği kişiler hariç, diğer herkesin ödü patlayacaktır buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle ve Hazretleri. Bu Nemr Suresi. Bir de e, Zümer Suresinin buna benzer ayeti kerimesi var. 68 ve devamında. Orada da şöyle ifade ediliyor. Ve nüfika fil sur. Sura üflendi. Sura üflendi. Burada üflenmediği halde üflendi deniyor. Kur'an'da buna benzer ifadeler geçiyor. Kıyametle ilgili bazı olaylar sanki geçmişte oldu gibi, olmuş gibi anlatılır. Mesela bu ayet-i kerimelerin devamında وَسِيْقَ اَلَّذ۪ينَ keferu ila cehenneme zümera, Kafirler grup grup, parti parti, cemaat, cemaat cehenneme sevk edildi. Halbuki edilmedi henüz, edilecek. Arapçada şöyle bir kural vardır ki diğer dillerde de geçerlidir tehakkuk-ı vuku binaen denir. Yani kesin olacak olan şeyler asla şek ve şüphe edilmeyecek olan şeyler ileride olacak olsa bile geçmişte olduğu gibi ifade edilebilir. Çünkü kesindir. Çünkü geçmişte olan olay kesin olduğu gibi ileride olacak mı olmayacak mı? İşte yarın Ahmet gelecek mi gelmeyecek mi? Bu şube arz eder. Gelebilir de gelmeyebilir de. Ama dün Ahmet ya gelmiştir ya gelmemiştir. Kesindir. Ya geldi ya gelmedi. Yarın için Gelebilir de gelmeyebilirdi. Gelir desen yanlış çıkabilir. Gelmez desen o da yanlış çıkabilir. Ama geçmişle ilgili haberler kesinlik arz eder. Olay bitmiştir. Ya olmuştur ya olmamıştır. Dolayısıyla geçmişle ilgili ifadeler kesinlik arz ettiği için kıyamette gerçekleşecek olaylar da geçmişte olup biten hadiseler bize göre ne kadar kesinse onlar da Allah'a göre o kadar kesin olduğu için Celle Celaluhu Hücre Rabbimiz Oldu bitti gibi bazen ifade eder bunlar. hatta genelde öyle ifade eder Ve nüfehe fil sur Sura üflenmiştir karar verilmiştir Olay bitmiştir Mevla Fasa'yda men fil ve men fil ard Göklerde ve yerde ne varsa Göklerde ve yerde kim varsa Melekler vesaireler insanlar, cinler ne varsa Hepsi ödü patlayacak Helak olacak ölecek Yok olacak illa menşallah Rabbinin dediği kişiler o korkudan emin olacaklar. ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى İkinci kez üflenecek. فَيْلَهُمْ قِيَامٌ durun, Bir de insanlar tak ayağa kalkmış sağa sola bakar olacaklar buyuruyor. Bu Zümer Suresinin 68. ayeti kerimesinde iki tane surdan bahsediliyor. Sure iki kere üflemekten bahsediliyor. Demek ki sure üfleyecek olan meleğin adı neydi? İsrafildi. İsrafil Aleyhisselam'ın elinde sur vardır. Bu sura üflemek için emir beklemektedir. Bir kere üflediği zaman göklerde ve yerde ne varsa bütün düzen değişecek. Canlı bir varlık kalmayacak. Ondan sonra ikinci bir sura üflendiğinde insanlar, ölüler, cinler diriltilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle ifade buyururlar. ''Keyfe anam? ve sahibul karni kadil tekemel karni ve isteme'al izn meta Geceleri kalkıyor kez saate kadar ibadet ediyor. Hasır üzerine yatıyor, omuzunda, yanağında hasırın izleri çıkıyor. Yemekte, içmekte diğer devlet reislerinin diye milletin kabul ettiği insanların Saldırdığı gibi, ileri gittiği gibi ileri gitmiyor. Hurmayla, ile, zeytinle, suyla idameyi hayat ettirmeye çalışıyor. Sahabe-i keram rizvanullahi aleyhi mecmeyin. Ya Resulallah, sen insanların en hayırlısısın. Kisra kafir olduğu halde, onlar kötü yolda olduğu halde, Allah'a düşman oldukları halde böyle zevk sefa içerisinde yatıyorlar. Yatakları farklı, yemekleri farklı. Yani biz bu imkanları sana sağlayalım. Daha güzel yataklarda yatasın daha güzel rahat im imkanlarda istirahat edesin. Yemekte içmekte daha bolluk ve zenginlik oluşturalım. Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, keyfe en'am ben nasıl zevku sefa düşünebilirim ki? Ben nasıl zevkime zevk katmaya çalışabilirim ki? ve sahibul karni gadil teqamel karn İsrafil aleyhisselam suru ağzına aldı ve sema'l-idn Allah'tan emir bekliyor. Üfle emri geldiği zaman üfleyecek. Feyenfuku üfleyecek. Durum olduğu halde ben nasıl zevk-i sıfa içerisinde olabilirim? Her an bu sure üfleyecek. İşte demek ki <gülüyor> İsrafil Aleyhisselam'ın birinci sure üfleişi kainatın düzenini bozuyor. İkinci üfle üfleyişinde de kıyamet gerçekleşmiş oluyor. Okuduğumuz bizim Nemil Suresindeki ayeti kerimede e, ve Fez'a man fi's ve man fi'l illa men şaallah. Göklerde ve yerde kim varsa ölüp atlayacak. Allahu Teala'nın dilediği kişiler müstesna deyince Ruhul Bey tefsirinde Allah'ın peygamberleri ve şehitler, Allah dostları onları Allah Celle Celaluhu korkudan emin kılacak buyuruyor. Ve kullun etevhu dâhireen. Bütün herkes ama herkes Allah Celle Velal Hazretlerine gelecekler. Hesap yerine gelecekler. Nasıl gelecekler? Lâhirîn, boyun bükmüş oldukları halde. Kimsenin gıkı çekmiyor, çıkmıyor. Bir başka ayet kelime de: فَلَا تَسْمَعُوا hemsa Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hepsi orada. Hepsi orada ama sadece nefes alıp vermek gibi bir ses var. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar insanlar bir arada kimsenin gıgı çıkmıyor. فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا هَمْسَا Bunca insanlar orada sanki bir insan var gibi. Sadece alıp verilen nefesler var. Nerede paşalar, ner nerede dünyayı titreten sultanlar, devlet idare, Kaderine razı olmuş, razı olmuş yani itiraz etme hakkı yok ki. Teslim olmuş ne emredersen artık ona mahkûmuz dercesine mahşer meydanına toplanacaktır buyuruyor Allah Celle ve Aleyhazır. Bu durum gerçekleştiğinde biz de oradayız. Rabbim bizi dostlarından ayırmasın. Bir kelime-i daha getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim bu kelime-i ve bu kelime-i şehadetin ehlinden bizi hem dünyada hem ahirette ayırmasın. Amin. Ve teral cibale camideten ve hiye temurru Ey insanoğlu o kıyametin kopuşu esnasında bir görseydin ya. O zaman görsen şöyle görürsün. Dağları zannedersin duruyor. Dağları duruyor zannedersin. Halbuki öyle değil. Rüzgarlar bulutları götürür gibi dağları götürecek. Yani şöyle düşünün. Şu gökyüzü olduğu gibi bulutlarla dolu olsa biz baktığımız zaman bulutları duruyor zannederiz. Halbuki rüzgar onları sevk ediyor ama her taraf bulutla dolu olduğu için biz gittiğini fark etmiyoruz. Çok ince bakmak lazımdır gittiğini anlayabilmek için. Kıyamet gerçekleşeceği zaman aynen o bulut misali havalar öylesine hava, öylesine dağlarla dolacak ki bulut misali dolacak ve hepsi de seyir halinde bulutun rüzgar tarafından sevk edildiği gibi seyir halinde olacak. Ama o zaman insan bir görebilse, bakabilse onları duruyor zannedecek. Niye? Her tarafı kuşattığından fark edemiyor gittiğini. Bir parça bulut olsa gittiğini görürsün. Ama her taraf bulut da dolu olursa gittiğini fark edemezsin. Kıyamet kopacağı zaman kıymetli dostlar, dağlar yerinden koparılacak. Ve izel cibalu nusifet Ve izel dağlar nüsifet yerinden koparılacak hepinizin bildiği sürede veya çoğunuzun bildiği sürede ve evet. tekûnul cibâlu kel'ihnil dağlar nasıl olacak kel'ihn pamuk gibi el menfûş havaya atılmış hallaçın pamuğu gibi demek ki o savurma esnasında havaya savrulan pamuk gibi olacak dağ bu ya kaddi daha kocaman dağlar pamuk gibi olacak buyuruyor Allah Celle Celaluhu yani Allah'ın kudreti karşısında dağlar ne gibidir minnacik bizim elimizdeki pamuk gibidir mesela diyelim ki bir yaşındaki bir çocuğa şu kitabı kaldır desen eliyle kaldıramaz bunu gücü yetmeyebilir bir yaşındaki çocuk veya 8-9 aylık çocuk bir yaşındaki çocuk bunu kaldıramaz ama bu sana göre bana göre bunu kaldırmak nedir ki hiçbir şey değildir değil mi He, şimdi 50 kilo 100 kilo yükü kaldıran insan için şöyle bir kişiyi kaldırmak zor mudur değildir ama minnacık bir yavru daha gezmeye başlayamamış yeni yeni tutunmaya başlıyor bunu kaldırabilir mi kaldıramaz şimdi bize göre dağlar çok büyük ama Allah'ın kudreti karşısında bunlar hiçbir şey değildir nasıl olacakmış <Sessizlik> dağlar havaya savrulmuş hallaç pamuğu gibi olacaktır bir başka ayeti de görelim Estağfurullah ya eyühennas ey insanlar. Itikû rabbeküm, Rabbiniz'e karşı saygılı olun. Onun azabından korkun. Emir ve yasaklarına dikkat edin. Neden biliyor musunuz? İn nezzele zelzetes şeyun azîm. Kullarım Kıyametin zelzelesi çok büyük bir olaydır be. Kıyametin zelzelesi çok büyük bir olaydır. Yevme teravneha Tezhelu kullu murzı'atin amma arza. ...o büyük zelzele gerçekleştiği zaman... ...gerçekleştiği anda... ...canlı varlıklar içerisinde... ...karnında... ...rahminde yavru olan... ...insan, koyun, sığır, deve... ...ne hayvan varsa, ne canlı varsa... ...o dehşet başladığı anda... ...herkes karnındakini fırlatacak... ...düşük yapacak... ...hiç bir tane annenin... ...karnında yavru kalmayacak... ...o manzara gerçekleşirken... ...hepsi düşük yapmıştır... ...kaç aylık olursa olsun... Bir saatlik bile olsa herkes her anne rahmindekini dışarı atacak düşük yapacak Yavme terbnaha tzehlu kullu murzate amma arzat kullu hamlin Yavrusunu emzirmekte olan anne yavrusunu emzirmekte olan koyun civcivleriyle ilgilenen tavuk her annenin yavrusuna karşı bir sevgisi var. Allah o sevgiyi koymuştur. Anne o yavruyu yetiştirsin diye. Tavuk normalde çakaldan doğandan kar, kaçar. Ama eğer tavuğun etrafında civcivleri varsa, çakal gelirse hindi gibi şişmeye çalışır ona karşı. gün normalde çakaldan korkar. Yine korkuyor ama ben şimdi gidersem yavrularım yavrularım diye yavruların hesabına kendisini ölüme atar tavuk. Allah ona o sevgiyi vermiş. Eğer o tavuk yavruları ile ilgilenmeseydi o tavuk yavruları kim sahip çıkacaktı? Anne sahip çıkarsa kim sahip çıkacaktı? Ne oluyor? Allah Celle cüllül her annenin gönlüne her babanın gönlüne evladı ile yavrusu ile ilgilenme, aşkını koyuyor, sevgisini koyuyor. Anne, anne gibi yar olmaz derler ya hani? Anne gibi yar olmaz. Annenin evladına sahip çıkıyor, kendisini tehlikeye atar ama evladını tehlikeye atmaz kendisi uyumaz evlatını uyur uyutur kendisi yemez onu yedirir böyle bir sevgi vardır ama işte o kıyamet gerçekleşeceği zaman yavrusunu kucağından benim yavrum varmış yokmuş nerededir nerede değildir yavrum mememde emiyordu falan öyle bir şey aklının köşesinden geçmeyecek tezhelu kullu murda'tin. aman Allah ne felaket be ve terennase sükara bu olay gerçekleştiği zaman aklı başında bir tane insan kalmayacak. Herkes kafayı üşüteci bu olay gerçekleştiği zaman. Ve mahum bir sukara. Sarhoş değiller aslında. İçerek sarhoş olmuş değiller. Walakin Allah'ı şiddet. Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Allah Celle Celalü depremin her türlüsünden bizleri muhafaza eylesin. Tekrarından muhafaza eylesin. 17 Ağustos depreminde bire sallantı meydana gelmiş ki ne kadar minnacık. O kıyametin sallantısının yanında hiçbir şey değildir tabii. Ama canını kurtarıp affedersiniz yanında hanımının eteğiyle giyerek sokağa dökülen insanlar olmuştur. Yanındaki karşı, biraz kendine geldikten sonra karşısındaki arkadaşının da hanımının eteğiyle çıktığını görünce ya arkadaş sen hanımın eteğiyle çıktın diye ona söylüyor. Ona diyor ki bir de sen kendine baksana direğe bakıyor kendisi de, de giymiş. Yani yani Kendisi farkında değil, etek giydiğinin farkında değil. Hemen kapmış hanımın eteğini. Peki hanımın ne giyecek? Adam biraz hesap eder değil mi? Hanımın eteğini sen giyiyorsun, hanım ne giyecek? Onu hesap etmiyor, sadece kendisini düşünüyor. Efendim, bu kadar basit bir olayda bile insanlar dengesini ne yapıyor? Kaybediyor değil mi? Ne yapacağını şaşırıyor. Kendine zor geliyor. E bir de düşünün ki, yani böyle 7.5 falan değil... Hatmi Şerif bitti bu sabah. Her sabah bizde 20 sayfa Kur'an, 10 sayfa Kur'an okunuyor. Yani bir cüzün yarısı okunuyor. İki ayda bir hatim okunuyor. Bugün de böyle tam güzel tesadüf etmiş oldu. Sizin gibi bir cemaate duası nasip olmuş oldu. Başka hatim okuyan kardeşlerimiz de vardır. E sabahleyin okunan hatmi şerifte ne vardı? Es-sel bile izulziletil ardu zilzalaha. İza zulziletil ardu zilzalaha. Ne demek bu? Yani kullarım yeryüzü zelzele geçirecek. Neresi? Tamamı zelzele geçirecek. Bir bölge sallanmayacak sadece. Karasıyla, ile, deniziyle, dağıyla, ile, taşıyla her taraf sallanacak. Nasıl sarsılacak? Şiddetini Allah bilir celalizle. O nasıl bir sarsılma ki? O nasıl bir sarsılma ki dağlar havada hallaç pamuğu gibi uçacak. O kadar dağlar havada uçuşacak ki Aşağıdan bakma imkanı olsa, kameraya çekme imkanı olsa her tarafın dağ olduğunu göreceksin. Bulutlar, dumanlar ortalığı kapladığı gibi. Sanki duruyor yerinde zannediyorsun halbuki durmuyor. Ve hiye temurru marrasah. Şimdi kıymetli dostlar, hani tsunamin adını verdikleri bir deprem gerçekleşti. Bu depremde denizin ne kadardı? 500 demişlerdi değil mi? Öyle açıklamışlardı. Benim hatırımda öyle var. 500 kilometre hızla deniz karalara doğru saldırdı Demek ki bir depremde he denizler 500 kilometre dalgalar 500 kilometre süratle Eğer bir tarafa saldırıyorsa o depremin 10 katı fazlası 20 katı fazlasının gerçekleştiğini düşünün 500 kilometre süratle dağlar havada çarpışmış olsa nasıl bir manzara gelir mi Cenab-ı hak her birimize imanı kamil nasip eylesin. Sun'a Allahi lezî etkane külle şey. Bu Allah'ın sanatıdır. Bu olayı Ahmet Mehmet gerçekleştiremez. Bu olay Allah tarafından gerçekleşecektir. Sun Allahi lezî etkane külle şey. Her yaptığını muhkem yapan Allah Celle ve Ale Hazretleri işte bu sanatı gerçekleştirecektir. İnnehu habirun bima taf'alun. Kullarım neler yapıyorsanız hepsinden haberdarım. Bu olayı gerçekleştireceğim. Sizin yaptıklarınızın hesabını size soracağım ondan sonra. Es'id billah. Yevme tubaddalul ard, gayra'l ard ve semavat bebarzulillahi'l vahidil kahar. Şu yaşadığınız arz değişecek. Mahşerde bu yerde olmayacaksınız. Bu değişecek. Farklı bir yerde olacaksınız. Artık karalar denizler birbirleriyle beraber karışmış. Yıldızlar efendim parçalarmış. Gökler parçalarmış. Dökülmüş. Birleşmiş. Bir yer meydana gelmiş. Nasıl hoca efendim? <gülüyor> Sabret. Az kaldı be. Ben anlatmaktan acizim. Sen de anlamaktan acizsin. Hep beraber anlamaktan aciziz onu gidince göreceğiz herkes gidecek orada herkes görecek onu ama elhamdülillah inanarak gitmek var bir de inkar ederek gitmek var biz inanarak gidenlerdeniz elhamdülillah Rabbim bu yolda daim eylesin bir de hazırlıklı gitmek var hazırlıksız gitmek var elhamdülillah bu saatte burada olmakla biz şu anda oraya hazırlık yapıyoruz hem vallahi hem billahi burada şu ayetleri dinleyişinizin rahatlığını, nimetini ve zevkini orada tadacaksınız. Yeter ki imanımızı koruyarak ahirete gidelim. Şu fedakarlığın karşılığını orada göreceksiniz. Mahşerde oluşacak manzaralar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da anlatılmıştır. Mahşerde insanlar beklerken değişik değişik merhaleler var. Bu merhalelerden birisi de Arş-ı Rahman'ın gölgesinde gölgelenen insanlar var. Bir de ortada bekleyenler vardır. Ortada bekleyen insanlar mutlaka kan ter, ter gölleri içerisinde kalacaklardır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz burada ter gölleri içerisinde kalacak olan insanların vücutlarına isabet edecek olan ter nisbetinin hiçbirisinin tesadüf olmadığını herkesin dünyadaki durumuna göre, ameline göre, davranışına göre orada beklerken ter gölü içerisinde gark olacağını ifade buyuruyor. Yani şöyle bazı insanların ter sadece ayağının topuğuna kadar gelecek. Bu insanın günahı mesuliyeti, sıkıntısı o kadar demektir. Bir başka insanın bazı insanların da dizine kadar gelecek. Şimdi her dizine kadar gelecek olan insan ile terin topuğuna kadar gelecek olan insanın arasındaki fark ne? Birisi çukur bir yere düştü, birisi de yüksek bir yere düştü ondan mı kaynaklanıyor? Hayır kesinlikle değil. Herkes ameline göre. Herkesin durumuna göre. Tesadüf yok orada. Tesadüf asla yok. Ayarlanmış. Velike teqdirul azizil alim. Aziz ve alim olan Allahu Teala'nın ayarlaması ile ayarlanmış. Bizim vücudumuzda midemize aynı yeme indiriyoruz. Aynı yemeğimiz boyumuzu mesela annemizden doğduğumuzda kaç santimdik? 60 santimdik. Yedik yedik içtik yedik içtik boyumuz uzadı uzadı oldu. 1 metre 50 santim. Doğduğumuzda kaç santimdik? Diyelim ki 50 santimdik. Yedik içtik yedik içtik efendim büyüdük büyüdük olduk 1,5 metre. Ne kadar arttı boyumuz? 1 metre arttı. Peki yediğimizden içtiğimizden boyumuz bir metre arttığında parmağımızda bir metre arttı mı? Yani öyle ya midemize indirdiğimiz gıdalar vücudumuza yayıldı. O yayılan gıdalar vücudumuzu geliştirdi. Ama boyumuzu bir metre uzattığı halde parmağımızı bir metre uzatıyor mu? Uzatmıyor. Boyumuzu bir metre uzattığı halde dudaklarımızı bir metre uzatıyor mu? Uzatmıyor. Ne ayar var orada değil mi? Ne ayar ne ince ayar vardır orada. Dudaklar ne kadar uzaması gerekiyorsa, büyümesi gerekiyorsa o kadar büyütüyor. Tırnaklar, parmaklar ne kadar uzaması gerekiyorsa onları o kadar uzatıyor. İnsanın boyu farklı uzuyor. Efendim tırnakları, parmakları farklı uzuyor. Dudakları, kulakları farklı uzu uzuyor. Eğer boyumuz büyüdüğü kadar kulağımız da büyümüş olsaydı bir düşünün bakalım kulağımız şimdi ne halde olacaktı. Değil mi? Göz kapaklarımız da o kadar büyümüş olsaydı şimdi bir metre göz kapağı düşün, Kaldırıp indirmesi mesele. Ne kadar ayar var, ne ince ayar var? ha? İşte <gülüyor> insanın vücudunda, kainatta bu ayarları hep ayarlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Ahirette de ne olacaktır? Ahirette de Allah Celle ve Ala Hazretleri yine ayar çekecektir. Bir insan topuğuna kadar ter içerisinde. Öbür insan dizine kadar topuğun içerisinde. Öbür insan beline kadar topuğun ter gölü içerisinde. Bir başkası göbeğine kadar, bir başkası omuzlarına, memelerine kadar, bir başkası gırtlağına kadar, en son dudağına kadar ter gölü içerisinde olacak insanlar vardır ki normal dursa ağzına girecek, böyle ayaklarının üzerine duracak, kafasında kaldıracak, yani ağzıma girmesin diye öylesiyle mücadeleyle bekleyecek insanlar vardır. Bütün bunlar neye göredir kıymetli dostlar? Herkesin ameline göredir. O zaman eyvah para etmez bugün eyvah para eder bir insan düşün ki 30-40 yaşlarındadır bir başka arkadaş yine 30-40 yaşlarındadır ama birisinin amel defterinde meyhane var kumarhane var yalan var haksızlık var talan var beynamazlık var oruca karşı saygısızlık var zekat tarafına bakmamış hiç düşünmemiş yine aynı yaştaki bir insan düşün ki kelime-i var hep beraber buyurun ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedel abduhu ve resuluhu'' Kelimeyi şükürtmek var, İkisi aynı yaşı paylaşmışlar, ikisi aynı ömrü paylaşmışlar, aynı ülkede yaşamışlar, aynı mahallede yaşamışlar, aynı fabrikada yaşamışlar, aynı işleri yapmışlar ama birisi aşramanın gölgesinde gölgeleniyor, Gel keyfim gel diyor o peygamberler arasında o Allah'ın dostları arasında oh be diyor oh be diyor şimdi tadını çıkarıyorum diyor Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Amen. Öbür taraftan ter gölleri içerisinde kalmış o insan suçunu biliyor mu elbette suçunu biliyor bilmez olur mu suçunu biliyor ama inkar ediyorsa acaba bir çaresi olur mu bir faydası olur mu diye inkar edecektir. Kıymetli dostlar, o zaman pişman olmak fayda vermiyor. Şimdi pişman olsak fayda veriyor. 90 sene yaşayan insan hep kötü kötü yaşamıştır. 90 yaşındayken bu işi o zaman kavrasa, ya ben ne yaptım be, yanlış yaptım be, bu gidiş felakettir dese, Estağfurullah dese, Cenab-ı Celle Celaluhu onun geçmişini ne yapıyor? Siliyor. Ette ibu mine zembi kemellâ Günahından ciddi manada tevbe edip pişman olan sanki o günahı işlememiş gibidir, Tertemizdir benim yanında Buyurmuş oluyor. Yüce Rabbimiz, Habibi Aracılığıyla. Ancak, "Agjelu bi qabl ve qabl Madem öyle, tevbe eden insan günahsız oluyor, gerideki günahlar siliniyor. Öyleyse hele dur bakalım şu inşası da bitireyim ondan sonra tevbe ederim emekli olayım ondan sonra tevbe ederim şu işleri de halledeyim şu kızla bağlantımı da bir bitireyim evleneyim ondan sonra tevbe ederim söyle bakayım ne kadar garantim var yani buradan caminin dışına çıkacağına garantim var mı sonra tevbe edeceğim demek tevbe sayılmaz yani sonra tevbe edeceğim dedin tevbe etmeden öldüm Allah'ım ben tevbe etmeye niyetim vardı e Cenab-ı Hak da Celle e buyurur ki, sen de tövbe etmiş olsaydın ben de seni cennete koymaya niyetim vardı. Ama sen etmedin, benden de niyetimden vazgeçtim. Kıymetli dostlar, alternatifi yok. Yani yarın ahirette insan sıkıntıyla karşılaştığı zaman, işte şöyle bir imkan daha tanı bana dense ki denecektir, asla hiçbir kimseye imkan verilmeyecektir. Onun için buradayken meseleyi iyi kavramak lazımdır, iyi anlamak lazımdır. Geçelim burasına. Yüce Rabbimiz, ''İnnehu khabirun bimâ ''Yapmakta olduklarınızı en iyi bilen benim, hepsinden haberdarım, ona göre size muamele yapacağım.'' buyuruyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Kullarım, ''Men câe bil haseneti fe lehu Minha. Şimdi ahiret gerçekleşti, bana geleceksiniz. İki türlü bana gelirsiniz. Bir iyiliklerle bana gelirsiniz, bir de kötülüklerle bana gelirsiniz. Bir kelime-i şehadetle gelirsiniz, kelime-i tevhidle gelirsiniz ve o kelime-i şehadetin gerekleriyle bana gelirsiniz. Bir de isyan ile, gafletle, küfürle, fücurle, haram ile, yalan ile, talan ile bana gelmiş olursunuz. Men cehabil haseneti, her kim geldiğinde amel torbasında iyilikler, güzellikler varsa, kelime-i varsa, kelime-i şehadetin gerekleri varsa, Felehu hayrun minha, onun için çok hayırlı bir atmosfer vardır. Dünyadaki güzellikler hiçbir şey değildir. Dünyadaki güzellikler onun yanında hiçbir şey değildir. Bir hayat başlayacak onun için. Bir güzellik başlayacak. İnsanın bir değeri olacak be. Bakınız şöyle söyleyeyim. Dünyada mevki sahibi insanlar vardır. Makam mevki sahibi insanlar vardır. Etrafındaki efendim işte askerleriydi, polisleriydi, diğer memurlarıydı, alt memurlarıydı huzurunda el pençe divan dururlar falan saygı duruşu yaparlar yol kenarlarına beklerler çapraz suş yaparlar efendim kimse buna suikast yapmasın falan bir değeri vardır yurt dışından bir cumhurbaşkanı geleceği zaman havaalanları geçeceği yollar falan, günlerce önceden tedbir tutulur falan hürmet saygı gösterilir ondan sonra ilgilenilir onunla samimi söylüyorum yine beraber bir kelime şehadetler getirelim eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Bu kelime-i söyleyen en fakir bir Müslümana ahirette melekler, cennetteki görevli melekler, cennetteki hizmetçiler öylesine iltifat edecekler ki hiçbir sultana, hiçbir devlet reisine, hiçbir makam ve mevki sahibine öylesine ilgi yapılmamıştır, iltifat yapılmamıştır be. O devlet idarecilerinin efendim korumasını yapan insanlar bir taraftan Esas duruşta bekliyor, çapraz duruş yapıyor ama bir de kalbinden neler geçiyor, çok affedersiniz yerine göre, neler geçiyor, neler geçiyor diyeyim. Başımıza bela oldu, gel geç işte, biz de rahat edelim falan diye saatlerce bekliyorlar. Ama cennette en fakir insana bile hizmet edecek, bir çağırdığında bin tanesi birden gelip, buyur ne emredersin baş üstüne diyecek melekler, e, affedersiniz hizmetçiler, gılman dediğimiz, Vildanul Muhalledun diye Yüce Rabbimizin ebedileşmiş karsonlar, cennet karsonları. Bunların hiçbirisinin ebedül abad yani seneler geçer hizmet ederler. Bir kere kalplerinden hilafı bir şey geçirmezler. Bu da başımıza nereden bela oldu? Asla demezler. Aşk ile şevk ile lebeyke ve sa'deyke. Buyur ne emredersin? Baş üstüne diyecekler. Yani cennetteki en fakir bir insanın göreceği ilgi ve iltifat asla dünyada hiçbir melik hiçbir sultana gösterilmemiştir. Ben size hayalden mi bahsediyorum yoksa? Vallahi inanarak söylediğim şeylerdir bunlar. Hiç zerre kadar şübem olmayan şeylerdir. Dağda çobandır adam. Üç tane beş tane keçi ile beraber haramlardan kendisini koruyor. Üç tane keçinin çobanıdır ama kalbine maliktir, iman sahibidir. Rabbisine itaat eden biricidir. Namazını kılar, niyazını kılar. Ahirete hesap eder. Bu insan ahirette bu imanıyla... ...doğru cennete girer. Ne ilgi görür, ne iltifat görür aman Allah'ım. Efendim öbür tarafta... ...bir devletin başında insan veya bulunduğu yerde müdür adam... ...kendine göre bir konumu vardır, milletvekilidir, bakandır, dekandır... ...dünyanın neresinde olursa olsun, hangisi olursa olsun... ...ilgi iltifat görüyordur. Eğer hazırlıklı bir şekilde o dağdaki çobana sahip olduğu iman ile hazırlıkla gitmezse... Onunla onun arasında ne kadar fark vardır. Yalvaracak o çobana yalvaracak be. Örnek olsun diye çoban söyledim. İmam caminin tuvaletçisine yalvarır mı? Yalvarır. Eğer o tuvaletçi efendim, iyi çalışmıştır, temizlik yapmıştır, namazını niyazını kılmıştır, ibadetini yapmış, kimseye hile yapmamıştır. Ama imam sahtekarlık yapmıştır. Efendim doğru düzgün abdest alma daha da namaz kıldırmıştır. Para vermeseler namaz kıldırmayacaktır. Efendim namazı bozuldu halde namazı bozulmamış gibi hareket etmiştir. Yani imamların hakkını vermemiştir. Ahirete gidince imamın çırası yanacak. Yalvaracak kime yalvaracak? Cami caminin temizliği yalvaracak. Ne olur benim elimde tut bana şefaat ediciğim. Oğlum böyle şey olmaz mı? Adalet-i adli ilahi her insana iman ve ameline göre muamele edecekti. Ne getirdin? Ben caabil hasene felehu khayrun minha iyilikle güzellikle gelenler iman ile amel-i gelenler ve hummin min fez'in yevme aminun o günkü korkudan emniyet içerisinde olacaklar burası çok nefis kıymetli dostlar ve hum min fez'in yevme aminun biz kelime-i şehadetle kelime-i tevhidle ve onun gerekleriyle beraber ahirete gitme gayretine sahip insanlarız elhamdülillah Rabbim bu yolda daim eylesin bu yolda kâmil eylesin. Amin. Rabbim bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Amin. Şeytana esir olanlardan eylemesin. Amin. Güzel, hazırlıklı bir şekilde, mütekamil bir iman ile son nefesimizi teslim etmeyi, günahları bağışlanmış olduğu halde ameli salih, zengin olarak ahirete göçmeye Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. O ahirette ağlayanlar, feryat edenler, efendim, her şeyden umut kesen insanların yanında böyle giden insanlara hasene ile, kelime-i şahadetle, kelime-i tevhid ile, ibadet ile, kulluk ile giden insanlar min feza'in, o büyük korkudan aminun emniyet içerisinde olacaklar. Hiç korku diye bir şey Allah onlara tattırmayacaktır be. Kullarım diyecek, ki, gelin bakayım şöyle, aldım sizi dostlarımın arasına, siz bakmayın onlara. La يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا lehüm Yani Allah'ın dostları Allah Teala'nın dostları, dost olarak ahirete giren insanlar cehennemin o günkü korkuların, büyük korkuların hiçbirisinden nasiblerini almayacaklar. Emniyet içerisinde olacaklar buyuruyor Allah Celle Celalü. Bu müjde bize yeter elhamdülillah. Çünkü kelime-i şehadet ehli olduğumuzda şubemiz hiç yok. Bu yolda da karınca kaderince de olsa buraya gelmemize bir gayrettir bu gayret belki bundan sonra daha büyük gayretlere yol açacaktır zaten umudumuz da budur niye geliyoruz buraya gidişatımızda daha ileri seviye daha hızlı bir şekilde ahirete hazırlık yapabilmek için daha iyi hazırlık yapabilmek için eksiklerimizi öğrenelim telafi edelim diye buraya geliyoruz İnşallah bundan sonra bugüne kadar olandan daha ciddi oluruz daha gayretli oluruz dolayısıyla daha kamil bir hazırlıkla mütekamil bir imanla beraber ahirete göçmüş oluruz Yüce Rabbimiz müjde veriyor. Ve hum bunlar min feza'in. Feza'inten burada tasim ifade eder. O büyük korkudan aminün emniyet içerisinde olacaklar. Onların kalbi pıt pıt atmayacak. Korkudan tansiyonları yükselmeyecek. Kalp atışları değişmeyecek. Çünkü onlar emniyet içerisinde ben onlara huzur vereceğim buyuruyor Hazreti Allah Celle Celalühü. Ve men ja'a bis Kötülükle gelenler, şirkle gelenler Haram ile gelenler, işkile kumarla, zina ile gelenler. Fukubet vucuhuhum fi'n. Onların yüzleri cehennemin ateşinin içerisine sokulacak. Yani yüzü koyu cehenneme atılacaklar Allah büyüğünle. Onlara da şöyle denecek. Hel tubizavna illa ma kuntum ta'malun. Sakın ha ağlayıp feryat edip de bir şey bulacağınızı zannetmeyin. Siz dünyada yaptığınızın cezasını çekiyorsunuz. Dünyada yaptığınızın cezasını çekiyorsunuz. Yani, hani bir atasözü varsa, var ya, ne koyarsan çenana, o gelir kaşığına. Dünyada yapılan iyilikler cennettir, cennetin nimetleridir. Dünyada yapılan haramlar, günahlar da cehennemdir, cehennemin ateşidir, azabıdır. Çuvalı onlarla doldursan karşına o çıkar. İyiliklerle, güzelliklerle doldursan öbürü çıkar. İnnemâ tu. En a'buda rabbe hâzihil belletillezî harramahâ ve lehu kullu şey. Habibim de sen ümmetine, ben kabe i Muazzama'nın, Mekke-i Mükerremenin ve dünyanın sahibi olan Allah'a Celle Celaluhu ibadet etmekle emrolundum. Ben memurum, amir değilim. Allah'ın memuruyum. Peygamber Allah'ın memurudur. Biz de Allah'ın memuruyuz. Nedir burada emir? Emredilen kişiye Emredilen kişiye memur denir. Allah Celle Celaluhu amirdir, emredicidir, bize emrediyor. Biz de memuruz, her birimiz memuruz. Neye memuruz? Gerlerin göklerin sahibi olan Yüce Rabbimize ibadet etmek, boyun eğmek. Ne emredersen baş üstüne, ibadet bir baş üstüne, haramlardan kaçmak mı baş üstüne demekle memuruz. Peygamber böylesi de bir memurdur. Habibim sen öyle söyle, ben memurum. Bu Mekke'yi mükerremeyi bu kadar şerefli, haysiyetli kılan... Dünyayı yeri gökleri yaratan hepsine sahip olan Allah'a ibadet etmekle memurum da. Ve kullu şey Her şey O'nundur. Her şey ama her şey O'na aittir. Her şeyin sahibi olan Yüce Rabbime ibadet etmekle memurum. Ve umirtü ene küne minel müslümin <gülüyor> Daima müslümanlardan yana olmak müslümanlardan biri olmak ve bu yolda devam etmekle memurum. Ve ene <gülüyor> kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okumakla memurum. Niye Kur'an-ı Kerim okumakla memurum? Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatımı şekillenmek için, şekillendirmek için indirilmiş ayetlerle doludur. Ben de bu ayetleri okuyup hayatımı şekillendireceğim. Diyor ki rol ben tefsirinde kuran Kur'an okumaktan alimler doymaz. Kalbi temiz olan insanlar doymaz. Niye doymaz? Çünkü ilahi kelam kalplerin gıdasıdır o. Ya umitü en ekuene ve ve Kur'an. Hem Müslümanlardan birisi olacağım hem de Kur'an okuyacağım. Allah bana emrediyor. Amirim olan, Halikim olan Allah Celle Celaluhu bana emrediyor. Müslümanlardan birisi olacaksın ve Kur'an-ı Kerim'de okuyacaksın. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cenab-ı Kur'an okumayı emrediyorsa biz emretmiyor mu kıymetli dostlar? Biz de okuyoruz. Namazda elhamdülillahi rabbil diye okuyoruz. Fatiha'dan sonra zam-ı sürelerle okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okumalıyız kıymetli dostlar. Aslında sadece karara bağlı. Karar vermeye bağlı. Şu cemaat istese, bugün karar verse, her birimiz karar versek desek ki... Ben Kur'an-ı Kerim okumasını düzgün bir şekilde okumaya karar verdim. Bugünden sonra başlayacağım desek. Allah ömür verse, nasip olsa... Gelecek sene böyle bir zamanda Sorsak ve bu gayretin de arkasında Dursak şu cemaatin içerisinde düzgün Kur'an okumasını bilmeyen kalır mı Kalmaz eminim ki Kalmaz en gencinden En yaşısına kadar eminim ki kalmaz O zaman tembellik Geçen sene böyle bir karar vermiş olsaydık Şimdi her birimiz çok düzgün Kur'an okumasını bilirdik Ben hatırlarım sizde herhalde Herkes kendine göre hatırlar Ben şimdi küçükken hatırlarım Evimizde yaşlı kim vardı babaanne mi vardı dedem mi vardı veyahut birisine gittiğimiz zaman bir komşuya gittiğimiz zaman yaşlı insanlar yani biz çocuk olduğumuz için diğerleri herkesin yaşı büyük görüyorduk takmış gözlüğünü veya gözlüksüz bir şekilde Kur'an okurdu hatim indirirlerdi yani Kur'an okunurdu Kur'an insanlar okurlardı e şimdi Kur'an okumaya insanlar zaman ayırmıyor televizyonlardan filmlerden zaman kalmıyor ki Kur'an okuyan insan çok az kaldı bilenler de okumuyorlar zaman ayırmıyorlar zaten bir beladır musibettir Televizyonlar büyük bir beladır. Herkes aynı şeyi söylüyor. Okullara gidin öğretmenler diyor ki büyük bir beladır. Aydınlar, aydın insanlar, profesörler, mürfesörler bu büyük bir beladır diyorlar. Ama o sözü hiç duyan yok. Hoca beladır dese hocayı yargılama istiyorlar. Aynı şeyi onlar söylüyor. Çocukların nesilleri mahvediyor, perişan ediyor. Öğretmenler veli topladığında çocuklarınıza televizyonu seyrettirmeyin. Çocuklarınızın ahlakını dejenere ediyor, bitiriyor diyor öğretmenler. Çünkü görüyorlar çocukların halinin hali pür melalini görüyor ne öğretmene saygı kaldı ne anneye babaya saygı kaldı ne topluma saygı kaldı ne büyüklere saygı ve hürmet kaldı bunu bitiren televizyondaki efendim o atmosferdi seyrettirmeyin diyor çocuklarınıza en azından sınırlı seyrettirin diyor fakat bunu öğretmenler derse profesörler falan derse zarar etmiyor da hoca bunu söylediği zaman gene irtica irtica diye başlıyorlar efendim yaygaraları çıkarmaya Kıymetli dostlar Kur'an-ı Kerim okumak bizim Allah Celle, Celal, Celle Celalü tarafından bize verilmiş bir görevdir İşte ayet-i kerime Habibim de ki sen ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak Rabbim tarafından memurum Kur'an-ı Kerim okuyacağım Siz de bana tabi olan ümmetlersiniz Ben sizin örneğinizim siz de böyle yapmalısınız demek değil midir bu? Femen hedafe Kim bu benim anlattıklarıma boyun eğer bu yoldan yürürse kendi menfaati için yürümüş olur bu yürür Hazreti Allah Celle Celal. Her yapan kendine yapar. iyi yapan kendine yapar. Leha ma kesebet ve aleha mektesebet. Nerede vardı? Âmener Resul'de miydi? Ne demek leha ma kesebet ve aleha mektesebet? Yani insanoğlunun <gülüyor> yapmış olduğu iyilikler kendi lehinedir. İnsanoğlunun yapmış olduğu kötülükler de kendi aleyhinedir. Kullumriim kullu nefsin bima kesebet rahine. Her insan kendi yaptığıyla yargılanacaktır. Onun için kıymetli dostlar, femelih telafi enne maehdili nefsin. Kim hidayet bulur? Yani doğru yolu takip ederse kendi menfaati için takip etmiş olur. Ve men her kim dalalete düşerse, yanlış yollarda yürürse habibim, سَنْ sende ki, اِنَّمَا ana, Ancak ben minel munziriyin. Ben uyarıcıyım desen Habibim. Yani sen gerçeği anlattın, doğruları söyledin. Kabul edenler kendi menfaati için kabullenmiş olurlar. Kabullenmeyenler sırtını çevirenler de, de, de ki sen, benim görevim sizi zorla bu işleri, bu güzellikleri size yaptırmak değildir. Ben sadece uyarıyorum. Yaparsanız ne olur, yapmazsanız ne olur, bunu size haber vermek için ben gönderildim, benim görevim budur diye onlara şöyle Habibim. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُّرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا De ki Habibim, Elhamdülillah, bütün iyilikler ve güzelliklerin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. سَيُّرِيْكُمْ آيَاتِهِ Ayetlerini size gösterecektir. فَتَعْرِفُونَهَا o ayetleri de tanıyacaksınız. Yani dünyada bu işi kabullenmeyen insanlar emrihak tahakkuk ederken bütün ayetleri görecekler. İzâ vaka'atil vaka'ah leyseli vaka'atihâ kâlibe. Yani kıyamet kopmaya başladığı zaman kim nesini inkar edecek artık? Ve Azrail Aleyhisselam bir tane çakıp iki uzattığı adam ölümle ilgili, ölümden sonrasıyla ilgili neyi inkar edecek artık? He anladım, anladım diyecek ama iş işten geçmiş olacak. Omarab bu ke bir gafilin amma Rabb'in yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir buyuruyor yüce Rabbimiz Celle Cüzzaluh.